Bismillahirrahmanirrahim Kul eûzu bi rabbin nasi, melikin nasi, ilahin nasi, min şerril vesvesil khannâs ellezî yüvesrisü fî sudûrin nasi, minel cînneti ve annâs Bismillahirrahmanirrahim İnnallâhe ve melâiketehu Yusallun alel nebih Ya eyyühellezine amenü Sallu aleyhi ve sellimu teslimen Sadakallahü lazim Sallu ala resulina Muhammed Sallu ala şefii cünuhina Muhammed Sallu ala tabibi kulubina Muhammed Müba'i bağ'ı belagat, ol mahzen-i fazlı saadet, ol andeli bi gül zar-ı fesahat, Muhammed Mustafa'a salevat. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala al-i seyyidina Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim, elhamdülillahi rabbil alemin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين احتنا الصراط المستقيم صراط الذين أدامت عليهم وإر المغضوب عليهم ولي الظالين أمين يا معين بسم الله الرحمن الرحيم إن عددت الشعور إن الله سنى أشرة شهرن fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal arza minha irba'atul urum walikatuddinul qayyim fala tazlimu fi anna anfusakum wa qatilum mustakeena kaffatan kema yukatilunukum kaffatan wa a'lamu anna allaha ma'al muttaqin sadaqallahu nazil wa ya <Sessizlik> nahnu e aleme daal halikuna ve razikuna ve mevlana min şakirine şahidine bir kalbin selim Cenab-ı Hak Dibri'li emin namusu ekber vasıtasıyla efendimiz iki cihan serveri Muhammed el-Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerine inzal buyurmuş olduğu Kur'an-ı Kerim'inde hususi ile okuduğu şu ayeti celilelerinde buyuruyorlar ki esra billah Bismillahirrahmanirrahim İnne rahim inn adde shuhuri indallah isna fi kitabillahi yem halb al-sembawat ve al-arza minha erba'at hurm ila ahir el çok aziz ve muhterem minler malumunuzdur ki içinde bulunduğumuz ay eşhur-u yani kendisine hürmet edilen aylardan birincisi ve yine halkımız arasında üç aylar olarak bilinen birbirini takip eden mübarek ayların birincisi Recep-i Şerif ayıdır. Üç aylar ile Eşhuru gurumu yani kendisine hürmet edilen ayları karıştırmamak lazım. Kendisine hürmet edilen aylar nereden ne zamandan beri Hazreti İbrahim ve Hazreti İsmail aleyhisselam'dan bu yana insanların hürmet edip geldikleri 4 ay vardır. Kur'an-ı Kerim'de Tevbe suresinin 36. ayeti celilesi buna temas eder. Bu hususları ifade buyurur. Bu dört ay, geçen konuşmamda da ifade ettim, üçü bir arada, biri de ayrıdır. Üçü bir arada olan zilkade, zilhıcce ve muharrem aylarıdır. Ayrı olan, İçinde bulunduğumuz Receb-i Şerif ayı, bunlar eşhur-u hurundur. Yani kendisine hürmet edilen aylar. Bizim Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in devri saadetinde de bu aylara hürmet edilmiştir. Ama halkımız arasında üç aylar olarak bilinen aylar vardır. Bu üç ayların, ayların içinde eşhur Hurum'dan sadece bir ay vardır, Recep-i Şerif. Recep-i Şerif'i takip eden Şaban-ı Şerif, onu takip eden Ramazan-ı Şerif'tir. Ve Şaban ı Şerif ayı ile Ramazan-ı Şerif ayı eşhur Hurum'dan değildir. Ama, ama Şaban-ı Şerif ayının fazileti, Ramazan-ı Şerif ayının fazileti hakkında... Hadis-i şerif ve ayet-i celillerde ayrıca hükümler vardır. Vardır. Onun için Kur'an-ı Kerim'de övülen hadis-i şerifler ile faziletinden bahsedilen içinde içinde Berat Kandili gibi mübarek bir gecenin de bulunduğu Şaban-ı Şerif ayı ile Ramazan-ı Şerif ayı bunlara ilaveten içinde bulunduğumuz Receb-i Şerif ayı da eşhur hurumdandır ama bu üç ayla ile beraberdir. Bu üç aylar diye halk arasında bilinenler bu biraz önce söylediğim Recep Şerif, Şaban-ı Şerif, Ramazan-ı Şeriftir. Şimdi bunları böylece bildikten sonra içinde bulunduğumuz Recep Şerif ayının biraz önce şey yani biraz önce diyorum geçen konuşmamda faziletinden bahsetmiştim. Ve yapacağımız ibadetleri bilhassa Regaip Kandili ile alakalı da e, mümkün var oruç tutmamız icap ettiğini nasıl hürmet edeceğimizi hadis-i şeriflerle ifadeye çalıştım. Ama Recep-i Şerif ayı içerisinde kılınması tavsiye edilen hacet namazı diye namazlar vardır. Bu namazlar da hakkında sizlere malumat veremedim. veremedim. Gerçi benden ayrı diğer bir arkadaşımız geçen cuma konuştu belki temas etmiştir ama buna rağmen ben size hacet namazı hakkında bu ay içerisinde yapılacak ibadetler olarak bilgi vermek istiyorum. Aslında bütün bunları toplayan, içinde toplayan şöyle küçük bir dua kitabı vardır. Mübarek gün ve gecelerde yapılması tavsiye edilen dua ve ibadetler diye. Bizim bahsettiğimiz hususlar bu dua kitaplar, kitabındandır. İnsanların yanında bulunup cebinde taşısa veya evinde bulunursa böyle mübarek gün ve gecelerde ne gibi namaz kılacak ve onlarda neleri okuyacak buradan görmesi mümkündür. Burada bütün bu kameri aylar Muharrem ayından başlar, Muharrem ayından zilhicce ayına kadar 12 ayda isimleriyle yapılacak ibadetlerin, taatlerin, tavsiye edilen oruçların hepsi burada vardır. Benim burada sizlere ayrıca bahsetmek istediğim diğer bir husus, o da şudur. 20. asırda bir devirde yaşıyoruz. Hocalarımız çoğaldı, öyle mi? Allah'a çok şükür. Medreseden yetişen var, mektepten yetişen var, hatta eskiden hep hocaydı, hoca derdik, vaizdi, müftüydü. Şimdi hocaların isminin önünde titri olmaya başladı, doktor oldu, doçent oldu, profesör oldu, öyle mi? Bir hayli ünvanlar verildi. Fakat üzüntü duyuyorum, bu kadar gelişmeye rağmen dinimizin bu husustaki mübarek gün ve gecelerde ibadet, taat vs. hususunda bir ittifak sağlamamız, halka bir şeyleri tavsiye etmemiz icap ederken maalesef kimisi var diyor, kimisi yok diyor, kimisi bu işlerin aslı esası yok diyor, böylece zihinler karışmaya başladı. Öyle mi muhterem bismillah? Zihinler karışmaya başladı. Hele hele, bu noktada çok yanlış bir hareket, dini mevselelerin televizyon ekranında konuşulur olması. Konuşulur olması. Neden bunun, yani televizyon ekranında bunun konuşmasının mahsuru nedir? Muhterem müminler, bir ihtilaflı mevzu böyle ekranda gündeme geldiği zaman, onu dinleyen halkın, halkın söylenenler arasında doğru hangisidir, yanlış hangisidir veya kuvvetli olan hangisidir, zayıf olan hangisidir bunu bilecek kadar bir bilgisi olması lazım. Ki dinlediklerinden sonra tercih yapabilsin desin ki şu daha doğrudur desin. Ama böyle bir bilgi yoksa o şunu dedi bu bunu dedi, zihnimiz karıştı, ne yapacağımızı şaşır. Böyle oluyor. Aynen neye benziyor biliyor musunuz? Bu zelzele olacak, deprem olacak, olmayacak diyen profesörlerin ekrana çıkıp, kimisinin İstanbul'da 7,2 şeyinde bir deprem bekleniyor, ne biliyorsun? İşte efendim ee, filan hattın şeyin fay hattının şu kadar e, enerji biriktirdiğini tahmin ediyoruz da onun için böyle öbürü çıkıyor hayır o değil o fay hattının filan yeri şöyle kırıldı bilmem şu kadar boşaldı e onun için olsa olsa burada 5 virgül ikon. öbürü yok bu, bu yanlış onların dedikleri öyle değil burada bir rant var bilmem ne var böyle olunca şimdi deprem için ekrana gelen profesörlere itimadımız kaldı mı verdikleri sözü ve bilgilere inanabiliyor muyuz? İnanamıyoruz. İşte bin de ekrana geldiği zaman böyle oluyor. Aynen bunun gibi oluyor. Lehinde aleyhinde konuşanlar oluyor. Yok falan delil zayıftı falan hadisi şerifi getirmişler söylemişler ama o hadisi şerifin ravileri içerisinde şüpheli olan falan var filan var. E bu halk hadisi şerifte Haberi vahid nedir? Haberi meşhur nedir? Ondan sonra e, hadisi hasen nedir? Hadisi metruk nedir? Bunları bilecek Halkımız bunu biliyor mu? Bilmediğine göre. Ondan sonra efendim o hadis hadisi hasendir veya o hadis merfudur dediğin zaman ne kast ediyor acaba? Bu neyi söylüyor diye vatandaşın zihni karışıyor. Ondan sonra o haberi meşhurdur, değil, öbürü haberi vahittir dediği zaman Acaba dinleyen Müslümanlar efendim ibadet ve taatin fazileti alakadar eden kısımlarında haberi vahid ile de amel etmek caizdir. Haberi vahid ile amel etmek etmemek ancak itikadi mevzulardadır diye. Bu incelikleri biliyor mu? Bilmiyor. Ne oluyor? Zihinler karışıyor. Ben onun için diyorum. Ha, bu memlekette eğer ümmeti Muhammed'e iyilik yapacaksak Hocalar bir kenara çekilsin, bir odanın içerisinde söyleyeceğinin delili neyse, zayıf mıdır, kuvvetli midir veya hatta mana olarak nasıl verilecekse müzakeresini yapsın, bir ittifaka varsın, ondan sonra çıksın cemaate desin ki, ey Müslümanlar, Ragaib kandilinde şöyle hareket edeceksiniz, Miraç kandilini şöyle bileceksiniz, Ramazan-ı Şerif içerisinde hareketiniz şu olacak, Efendim üç aylarda yapacağınız ibadetler şunlardır desin ve bu ümmeti Muhammed rahatça ibadetini yapacaksa yapar, yapamayacaksa iyi tavsiye ettiler ama ben yapamadım, kusurluyum desin. Böylece, böylece yaptığı işlere sevinsin veya tövbe etsin. En doğrusu bu değil midir muhterem ümmülür? Bakın şimdi ben size ne diyorum? Recep-i Şerif ayında oruç tutmamız lazım diyorum. Bunun için ne yapıyorum? Sadece böyle demekle kalmıyorum. Diyorum ki geçen konuşmamda şu kitap Mevludzeyi Hasene'dir. Mübarek bir nakşi şeyhinin yazmış olduğu eserdir bu. İstanbul'da yazdı ve bu eserde şu hadisi şerif deyip Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem vefat ederken açlık ve susuzluk sıkıntısı çekmek istemiyorsanız vefat ederken şeytan aleyhillânenin şerrinden emin olmayı arzu ediyorsanız vefat ederken bu alemden iman alıp öbür aleme imanla gitmek istiyorsanız evet evet bunların hepsini istiyoruz o zaman üç aylara hürmet edin buyurmuş peygamberimiz. Üç aylar değil. Eşhur-u hürruma hürmet edin. Nasıl hürmet edeceğiz diye hesap düşünüyor o zaman şöyle buyuruyor. Çokça oruç tutarak. Öyle mi? geçmişinizin hatalarınızı hatırlayıp tevbe ve istiğfar ederek, Hazreti Allah'ı zikrederek, zikirle namaz kılara. Bunlar peki bunlar da işi meseleyi halletmedi. Oruç tutacağız nasıl tutacağız? Ne kadar tutacağız? En azından hiç olmasa öyle değil mi? Allah'ı zikredip namaz kılacak. Tavsiye edilen namazlar nedir? Tavsiye edilen namazlar nedir? Kaldı ki şimdi bir de yine ortaya çıkmış bir takım insanlar hiçbir hanefi mezhebine göre dayandıkları delil olmamasına rağmen yok efendim geçmiş kaza namazı olan nafile kılamaz. Hayır efendim yanlıştır bunlar. Eğer halka bunlar söylenmemiş olsa sizin huzurunuza bunları getirmemize lüzum yok. Ama söylenmiş yanlışlar var. Bu yanlışlar düzeltilmesi lazım bizim sünnet-i bırakıp da namaz kaza etmeye edeceğiz diye sünneti bırakmamız yanlıştır. Sünnetleri kılın, Resulullah Efendimizin şefaatini elde edebilmek için gayret gösterin ama bunun yanında da mutlaka kazaya kalmış namazlarımız varsa onları da kaza etmek için gayret gösterelim. Adam yaşlanmış, emekli olmuş, yaşı benim gibi elli altmışı geçmiş öyle mi? Ha, Bu adam... Devlete dünya memuriyetini yapıp maaş alabilmek için cumartesi pazar hariç haftanın beş günü gitmiş, sabah sekiz buçuktan akşam beş buçuk altıya kadar mesai yapmış, dünyasını ne yapmak için? Kazanmak için öyle değil mi? Artık emekli olduysa buyursun biraz da ahiretini kazanmak için sabah sekiz buçukta değil onda başlasın, akşam beşe kadar... E, namaz kaza etse, emin olun bütün ömründeki namazı yeniden kılar mı kılmaz mı? Şimdi böyle şeyler varken insanların ahireti için böyle bir ciddiyetle hareket etmesi varken bunu bırakmışız. Ne yapar? E, Öyle namazının sünneti yerine efendim bir farza niyet et o da olur, o da olur. Olmaz. Namazın vakti vakti efendim me miyardır. Yani o namaza niyet ettiğin zaman kıldığın namazda şey, 4 dakika 5 dakika ancak bir sünnet sığar. Oraya hem bir farz hem bir sünnet sığmaz. Sığmaz. Sadece ya farz sığar ya sünnet sığar. Farzı kılarsan sünneti terk etmiş olursun. Peygamberimize karşı ya şefaat ya Resulallah nasıl diyeceksin? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sünnetleri ihmal etmemiştir. Mesela bakınız, bir gün Hazreti Aişe validemiz şunu söyler Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mescid-i geldi, Hücre-i Saadet'e, ikindi namazına yakındı. Öğleden sonra ikindiye yakındı. bir iki rekat namaz kıldı diyor. İki rekat namaz kıldı. Biz merak ettik tabi her şeyini öğrenmek istiyorlar Resulullah. Ya Rasulallah, siz şimdi ikindi namazının vakti girmedi henüz. Evet öğle namazının vakti de çıkmadı. Öğle namazını da kılıp geldiniz. Şimdi iki rekat namaz kıldınız. Bu nedir dediler. Evinde. Mübarek buyurdu ki şuradan gelen bir heyet vardı. O heyetle görüşmek bana öğle namazının son iki rekat sünnetini kılmama imkan vermedi. Şimdi görüşmem bitti geldim öğle namazının o iki rekat sünnetini kılıyorum. Buyurdu. Bakınız yani ümuru insanlarla meşgulüm onun için o sünneti terk edeyim demedi. O zaman kılmaya fırsat bulamadı ve bir müddet sonra kalkıp o namazı ikindiden önce ikind öğle namazının son sünnetini kıldı. Demek ki fahri kainat efendimiz öyle sünnetleri şu şu sebepten dolayı geçti, bu bu sebepten dolayı geçsin, böyle yok. Onun için muhterem müminler, nafile namaz, nafile namaz, evet bir fazladan namazdır, fazların üzerine ilavedir ama insanı Hazreti Allah'a yaklaştıran ve onun rızasını kazandıran bir ibadettir. Rızasını kazandıran. Bizim sizlere bu mübarek aylarda tavsiye ettiğimizde nedir? Bir, tesbih namazı tavsiye ediyoruz. İki, hacet namazı tavsiye ediyoruz. Hacet namazı. Mesela ben şunu tavsiye ediyordum cemaatime, Allah'a çok şükür. Mümkün mertebe elimden geldiği kadar da kendim yapmadan cemaate bir şeyi söylemek istemiyorum. Bunu yapamıyoruz. Onun için cemaate hatta şunu diyor, hocam da, üstazım da ailem böyle buyururdu. Buyururdu ki, efendiler, size söylediğimiz bu ibadetleri yapın, sevabı sizin olsun. Eğer bir vebali varsa o bize ait buyururdu. Evet. Siz bunları yapın, sevabı sizin olsun. Öyle mi? Bir şey istemiyoruz. Size tavsiyemiz budur. Ama bunun bir vebali varsa o bize aittir buyururdu. Şimdi biz size hacet namazı tavsiye ediyoruz. Tesbih namazı tavsiye ediyoruz. Bunu kendi sırf kafamızdan değil açıyoruz bakın. Şu tergib ve terhiptir. Tergib ve terhipte burada namazlar kısmı anlatılırken bahisler açılmıştır. Bahisler açılmıştır. Bakınız tergib teşvit demektir. Terhib, teşvik demektir. Terhip sakındırmak, uzaklaştırma demektir. Burada terri et terri bu fi Salati tesbih diyor. Tesbih namazına teşvikle alakalı hadis-i şerifler. Burada toplanmış. Açıyorum yine diğer başka bir yerde ha burada et terri fi salatil haceti ve dua ihe. Burada da diyor ki. Hacet namazına teşvik ve Hacet namazı ile Cenab-ı Hakk'a yapılacak duaya teşvikle alakalı hadis-i şerifler demektir. O zaman okuyalım. Madem ki biz tesbih namazı tavsiye ediyoruz, ne buyuruyor Cenab-ı Peygamberimiz tesbih namazı? An İkrimete An İbni Abbas, Hazreti İkrim'e'nin tarihıyla İbni Abbas'tan, yani İbni Abbas, Peygamberimizin amcasının oğludur. Hazreti Abbas amcasıdır peygamberimizin. Amcasının oğlunun şeyine. Demek ki babasından dinlemiş ki o naklediyor. Radıyallahu anhuma. Bakınız bir sahabeden bahseder bazı kere, oğlundan bahseder hadis-i şerifte sonra da radiyallahu anhuma der. Yani Cenab-ı Hak ondan razı olsun değil, Onlardan razı olsun diye. Buradan anlaşılır ki radıyallahu anhuma dediği zaman ya iki sahabeden bahsetmiştir veya bir sahabeden, oğlundan bahsettiyse babası da sahabedir. Onun için radıyallahu anhuma. Allah oğlundan da babasından da razı olsun demektir. Hem Oğlundur. oğluna hem babasına duadır. Burada Hazreti Abbas, sahabeyi i kiramdan, oğlundan hadis rivayet ediliyor. Onun için radıyallahu anhuma deniyor. Cenab-ı Hak oğlundan da babasından da razı olsun demektir. Biz bu bakımdan sahabe-i kiram hakkında onların mübarek isimleri geçince hep radıyallahu anh deriz. Allah onlardan razı olsun demektir. Öyle mi? Peygamberler bahsedildiği zaman sallallahu aleyhi ve sellem deriz. Hazreti Allah ona rahmet etsin. Öyle mi? Allahu Zülcelal onlara... Selametler ihsan peygambere böyle denir. Sahabe-i kirama sallallahu aleyhi ve sellem denmez, radıyallahu anh denir. sallallahu aleyhi ve sellem peygamberlere hürmeten söylenilecek bir sözdür. Sahabe-i kirama radıyallahu anh denir. sahabe olmayan mübarek zatlar zikredildiği zaman, mesela İmam-ı Azam Hazretleri, İmam-ı Azam Hazretlerine radıyallahu anh demek, eshaba söylenen sözü eshab olmayana söylemek demektir. Onlara rahmetullahi aleyh denir. hazret Allah onların üzerine rahmet etsin. Bakın bunlar hep İslami tabirler ve Müslümanlar bunları öğrenmelidir. Peygambere ismi zikredildiği zaman sallallahu aleyhi ve sellem, sahabenin ismi zikredildiği zaman radıyallahu anh, Mubarek zatlar zikredildiği zaman efendim, rahmetullahi aleyh, Allah onların üzerine rahmet etsin. Eğer isminden bahsedilen zat, ilmiyle, takvasıyla meşhur olmanın yanında bir de tasavvuf ehli ise, zikir ehli, meşayihtan zatsa KADDES ALLAHU SIRRAHU LAZİZ denir. Allah Celal onların efendim sırrını aziz kılsın, o maneviyat olduğu esrari durumlar olduğu için onlarda onun için kaddesallahu esrarahum ecmain veya da kaddesallahu denir. Şimdi bütün bu tabirleri böylece bu vesileyle öğrendikten sonra sahabe-i kiramdan yani peygamberimizin mübarek amcaları Hazreti Abbas'ın oğlu, oğlundan rivayet edildiğine göre peygamberimiz şöyle buyurmuş bunu babasından dinlemiş oluyor ki onun için Peygamberimiz Galer Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Rasulullah buyurdu kime lil Abbasip ne Abdil Mutalip demek ki Peygamberimiz bu hadisi şerifi zaten Hazreti Abbas'a karşı söylemiş radıyallahu anh. Abbas Hazreti Abbas yani Peygamberimiz amcasına söylemiş bu hadisi şerifi. Ne demiş Peygamberimiz? Ya Abbasu, ya Ammahu. Hem önce ismini söylüyor, sonra da amca diyor. Amma, amca demektir. Abbas da e, az, amcasının ismi. Ya Abbas, ya Ammahu, ey amca, ey Hazreti Abbas. Ele upike, sana bir şey vereyim mi diyor Peygamberimiz amcasına. Sana bir şey vereyim mi? Ele emnamuke, sana bir bağışlamada bulunayım mı? Bulunayım mı? Ela ahbuk'e sana güzel bir şeyin haberini vereyim mi diyor amcasına. Amcasının iyice merakı artıyor. Ne verecek acaba diye. Nesi? Ne verecek? Böyle efendim överek bahsediyor. Ela faalubike aşra aşra hisalinize ente faalte zalike vafarallahu leke zembeke diyor ki peygamberimiz. Ay amca. Sana bir şey söyleyeceğim. Sana bir şeyi öğreteceğim. Sana bir şeyi vermek istiyorum. Evet. Onu yaptığın zaman Hazreti Allah Celle Celaluhu 10 tane günahını affedecek diyor. 10 tane günah affedecek. Nasıl günah? Bakın. Evveluhu ahirehu. İster evvelce işlemiş ol, ister yeni işlemiş ol Cenab-ı Hak 10 tane affedecek. Ve kadi ve hadise eski ve yeni, hangisi olursa olsun. Ve hata ve amdehu, ister bilerek işle, ister hata en işlemiş ol. Ve sadi rahu ve kebi rahu, ister büyük olsun, ister küçük olsun. Evet. Ve sil rahu ve ister açık, ister gizli, ister küçük, ister büyük, ister hataen, ister bile bile yaptığın on günahı Hz. Allah affedecek. Sana bir şey öğreteyim mi? diyor. O zaman peygamberimizin amcası peygamberimize buyurur ki buyur ya Muhammed diyor. Söyle bunu evet. bana öğret. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de entusalliye erba'a rek'atin dört rekat namaz kılacaksın diyor. Dört rekat namaz demek ki bakınız iki rekat'te bir selam değil. Tesbih namazı dört rekat'te bir selam. 4 rekatlı bir namaz kılacaksın. Takrau fi kulli bir bi Fatihatil Kitab ve suretin. Evet, her rekatte her rekatte Fatiha bir zamm sure. On ama ondan ayrı şöyle yapacaksın diyor. Hadis-i şerif uzun. Fakat vaktimiz vaktimiz az. Daha bahsedeceğim bazı hususlar var. Buyuruyor ki ya ammi diyor. Kılacağın dört rekat namazda evvela abdestini alıp gelip nam müssebe, namazgahta evet. üzerinde herhangi bir yerde durursun. Ondan sonra tesbih namazına niyet eder, Cenab-ı Hakk'ın huzurunda tekbir alırsın. Tekbirden sonra Sübuhaneke'yi okursun. Tekbir aldıktan sonra biliyorsunuz önce Sübuhaneke okunur. Sübuhaneke'yi okuduktan sonra 15 defa daha Fatiha ve Zam sure okumadan evvel 15 defa Subhanallahi ve'lhamdülillahi ve la ilaha illallahü vallahu ekber ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim bu kadar <gülüyor> biliyorsunuz Hz İbrahim Miraç'ta Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme bu okuduğum tesbihat ile nasihatte bulunmuş ve şöyle buyurmuşlardır. Ya Muhammed ümmet ve eshabına söyle cennete ağaç diksinler. Cennetin toprağı çok mümbittir demiştir. Peygamberimiz bunun üzerine nasıl ağaç dikmelerini tavsiye edersin deyince Sübhanellahi velhamdülillahi ve la ilahe illallahü vallahu ekber. Ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Bunu okumaya devam etsinler. Bunları okudukça cennete kendileri hesabına yatırım yapıp ağaç dikiyorlar demektir buyurmuşlardır. Dikiyorlar demektir buyurmuşlardır. Onun için biz her namazdan sonra tesbih duası, tesbihden evvel bunu söyleriz. Öyle değil mi moderabliler? Ha, tesbih namazına da durunca Subhaneke'den sonra 15 defa bu tesbihi söylemek. Ondan sonra Fatiha-i Şerife okuma, bir zammi sure okuyup zammi sureden sonra rükûya gitmeden evvel Fatiha ve zammi sureyi okudu. O Fatiha-yı şer gitmeden evvel bu tesbihi 10 defa daha söylemek. Kaç oldu şimdi? 15 Fatiha'den ve zamm-ı sureden evvel. 10 da Fatiha'dan ve zamm-ı sureden sonra 25. Allahu ekber diye rükûya gidelim Rükü tesbihlerini Sübhane rabbiyal azim Sübhane Rabbiyel Azim dedikten, üç defa söyledikten sonra, rükudan kalkmadan on defa daha Sübhane Allahi velhamdülillahi ve la ilaha illallah ve allahu etber ve la havle ve la kuvvete illa billahil alil azim. On defa daha dedik, otuz beş oldu? Evet. Semi Allahü limen hamide diye kavme, ona kavme denir. Rabbenâ lekel hamd dedikten sonra secdeye gitmeden evvel ellerimiz yanımızda sallı bırakmış vaziyette 10 defa daha söyleriz. 45 olur. Allahu ekber diye secdeye gideriz. birinci secdede Subhâne rabbiyal âlâ. Subhâne rabbiyal âlâ. Subhâne rabbiyal âlâ dedikten sonra Secdeden başımızı kaldırmadan on defa daha söyleriz, elli beş olur. Allahu Ekber diye birinci secdeden doğruluruz. Kadedir o, oturuyoruz. İkinci secdeye gitmeden, iki secde arasında on defa daha söyleriz, altmış beş olur. Allahu Ekber diye ikinci secdeye gider, Sübhane Rabbiyal ala Sübhane Rabbiyel Ala dedikten sonra 10 defa daha söyleriz. 75 olur. Allahu Ekber diye ikinci secdeden tesbihleri ve bu efendim okunacak e, tesbih bu da tesbihdir. Bunun da adı esasında tesbihdir. Bunları da okuduktan sonra ikinci rekata kalkarız. Birinci rekatte bakın 15 on oldu. Ondan sonra her rekatte ve bu sıraya göre 15. Yalnız ikinci rekatte tahiyyata oturduğumuz zaman et tahiyyatı okur, Allah'ın salli ve barik okur, üçüncü rekata e kalktığımız zaman tekrar subhaneke okuruz. Aynen başlangıç gibi subhanekeyi okur, yine 15 defa subhane allahi vel ve la ilahe illallah ve ekber ve la havle ve la kuvvete illa billahil alil azim diye dört rekatte 300 defa Tesbih okumuş oluruz. Namazın içerisinde olur ya. Tam hafızamızı tutamayız. 15 derki diyecekken 12 okumuş olabiliriz. Az olur çok olur. Namaz bittikten sonra da namazın içinde eksik kalanları eğer şüpheli ise tamamlamış olmak için bir miktar oturduğumuz yerden bu tesbihi okumak lazım. İhtiyaten. Eğer şeyimizde saydığımız rakamlarda şüphemiz yoksa okumaya lüzum yok. Ama yaş, yaşlı olur, genç olur vesaire olur insan. Olur ya şüphe ederse namaz içerisinde acaba eksik oldu mu diye namazdan sonra oturup 5, 10, 20 ne kadar okuyabilirse bu tesbihi okumakla namaz içindeki eksiklerini de tamamlamış olur. Buna Salati tesbih denir. Bakın Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin amcası Hazreti Abbas'a ve onun vasıtasıyla da hepimize tavsiyesi. Bunu ömrümüzde bir kere kılın. Hiç olmazsa, ömrümüzde olmazsa senede bir kere kılın. Efendim, e olmadı. Daha iyi ayda bir defa kılın, haftada bir defa kılın. Hele her cuma gecesi kılabilseniz, manen çok büyük terakkiler olur. Manen çok büyük terakkiler olur. Tesbih namazıyla, Günahlar affedilir. Allah'ın i̇şte hadisi şerif. 10 tane en az 10 tane büyük veya küçük büyük günahlardan 10 tane affettirmek nedir yani Cenab-ı Hakk'ın ne büyük lütfu. Onun için maneviyat erbabı, ehli zikir manevi noksanlıklarını tesbih namazıyla tamamlamıştır. Günahlardan bununla kurtulmuştur. Demek ki tesbih namazının, namazının hadisi şerifle delili var mı yok mu? İşte varmış ki bak tergip ve tergipten okuyorum daha önce kitap gösteriyorum et tergibi ve tergip ve birinci cilt. Şimdi bunun cemaatle kılınıp kılınmamasına geliyor. Muhterem müminler, nafile namazları cemaatle kılmak mekruhtur. Bakınız nafile namazları cemaatle kılmak mekruhtur. Ancak, ancak Uzun zaman insanlar bunu kılamadılar, bilemiyorlar ise onlara öğretmek maksadıyla cemaatle kılmakta ümid ederiz Cenab-ı Hak o kerahati affeder. Çünkü çünkü ne var? Bilmeyenlere öğretmek için bunu yaparsınız. Ama bildikten, öğrendikten sonra, öğrendikten sonra herkes kendi takvası, kendi gayretiyle bu namazı kılmalı. Ha, ama bu nedir? Bir evde, bir evde, ad ailenin reisi çocuklarına, ben kesin namazı kılacağım, isterseniz siz de buyurun dese, burada kerahat yoktur. Fıkıh kitapları, ale tedai'de, yani halkı davet ederek kılmaktır der. Davet ederek kılmak, meclü oturder, evinde. Ailenin reisi veyahut da bir evin delikanlı genci vesaire kalksa dese ki ben tesbih namazı kılmak istiyorum. Arzu ederseniz buyurun siz de dese orada hep beraber kılsalar, biri imam olsa hiçbir bir olmaz. Kerahat olmaz. Ama hocaların biraz iyi dikkat etmesi lazım. Hani okumayı düzgün yapması lazım. Öyle alelacele kılacağım diye hani adamın biri teravih kıldırıyor. Namaz safta duranlar yetişemiyor rükûna secdesine. Biri dışarıdan gelmiş demiş ki ya bu nasıl kılma biz yetişemedik demiş bu namaza. Yetişemedik deyince namazın içerisinde bulunup ve o şekilde namaz kılınmaktan hoşlanmayan adam demiş ki ne var sizde siz dışarıdan yetişemediniz biz içinde yetişemiyoruz zaten demiş. Evet. Yani siz daha gelip namaza iştirak edememiz, yetişemedik diyorsunuz. Biz namazın içinde yetişemiyoruz demiş. Hakikaten bazıları Allah selamet versin nasıl baştan savıyor, nasıl efendim sanki huzur-u ilahiyede her zaman söylüyorum bir insanın Hazreti Allah indindeki değeri Hazreti Allah'a ne kadar kıymet veriyor ise Allah indinde onun değeri o kadardır. Ve ölçü budur. Bir kimse benim Allah'ın dinde değerim ne kadardır diye öğrenmek istiyorsa, kendisi Hazreti Allah'a ne kadar değer veriyorsa Hazreti Allah'ın önünde değeri o kadardır. Bu Evliyaullah sözüdür. Evet. Şimdi gelelim bir de tavsiye ettiğimiz hacet namazları var bu ayın içerisinde. Mesela birinden onuna kadar on gün zarfında bir defa kılmak üzere on rekat hacet namazı. Onundan yirmisine kadar bir defa kılınacak on rekat hacet namazı. İki rekatta bir selam. Yirmisinden otuzuna kadar bir defa kılınacak on rekat hacet namazı. Demek ki koskoca Recep Ayyidin içerisinde otuz rekat namaz. On rekat ilk onda, on rekat ikinci onda, on rekat üçüncü onun içerisinde kılınacak. Nasıl niyet edilecek? Niyet ettim ya Rabbi. Alimlere rahmet niyet ettim ya Rabbi rızayı şerifin için namaza, alimlere rahmet olarak gönderdiğin habibin yüzü suyu hürmetine Allahım beni affi ilahi yene, malfıretü sübhanii yene, rızayı rabbaniyene yene masareyle Allah. Im. Devam edecek buna kâfidir. Rabbim, dünya ve ahiret sıkıntılarından hala beni abid. Zahid kulların arasında kabul et Ya Rabbi diyecek, tekbir alacak. Ondan sonra bu Hacak namazıdır. Fatiha-i okuyacak. Fatiha'dan sonra üç gulyâ eyyuhel kâfirun suresi, üç de ihlas şerif. Her rekatta bunlar okuyacak. Üç gulyâ eyyuhel kâfirun suresi, üç ihlas şerif. İki rekatta bir selam. On rekat namaz kılacak. Hacat namazı. Peki bunun ta hadisi şerifle tavsiye edilen dinde böyle bir yeri var mı? Yine terhib ve terhibin birinci cildinden bakın açıyorum. Salat-ı Bu da Osman İbni Huneyf radıyallahu anh'ın tarihiyle rivayet ediliyor. An Osman İbni Huneyfin radıyallahu anh. Enne Hazreti Huneyf diyor. Emra ama eta ila Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Osman ibn Huneyf Hazretleri diyor ki Resulullah'la beraber oturuyor. Evet. Eta ve eta ila Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem peygamberimize bir ama geldi diyor. Gözleri görmüyor. Geldi ve peygamberimize fekale ya Resulullah dedi ki ya Rasulallah. Evet lütullah'e en yakışsa cenab-ı hakka dua etsen de gözlerimi açsa ya Resulullah dedi. Şimdi geliyor. Hazreti Rasulullah'a müracaat ediyor. Diyor ki ya Resulallah bir cenab-ı hakka dua etsen de gözümü açsa diyor. Bunun üzerine peygamberimiz ona şöyle buyuruyor. Senin için böyle olmak hayırlıdır. Hikmet var. Öyle mi? Ne hikmeti olduğu belki onun tarafından bilinmiyor. Ama Resulullah Efendimiz bunu biliyor ve görüyor. Onun için senin için böyle olmakta hayır var. Diyor ki bu defa, Ya Resulallah elimden tutup beni yedekleyerek götürecek bir adamım yok. İşimi ve hizmetimi görecek bir yardımcım da yok. Onun için hayatı adeta çekemiyorum, çok zor geliyor. Dua et de ne olur açılsın ya Allah diyor. Ha, Resulullah Efendimiz o zaman bakın şöyle buyuruyor. Madem böylesin sen kalip haydi yürü şöyle git. Fetavadda abdest al. Evet sümme salli rekateyni. Bundan sonra iki rekat namaz kıl. İşte hacet namazı bu. Bak, Sümme salli rekateyni. İki rekat namaz kıl. bundan sonra gol. Şöyledi Hazreti Allah'a, namazı, abdest alacaksın, iki rekat hacet namazı kılacaksın Cenab-ı Hakk'ın huzurunda. Ondan sonra da diyeceksin ki, Allahümme inni eselüke ve eteveccehu ileyke binebiyyim Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Cenab-ı Hakk'ın huzurunda diyeceksin ki, Allah'ım, hab Habibin, Habibin, rahmet peygamberi olarak gönderdiğin Hazreti Muhammed'in Muhammed'in vasıtasıyla onun evet. vesilesiyle sana müteveccüh sana teveccüh ediyor, sana yalvarıyorum. Bakın peygamberi vasıta kılıyor, peygamberi vesile kılıyor. Ya Rabbi sana rahmet peygamberi Hazreti Muhammed'i vesile kılarak iltica ediyorum Allah'ım de. Ondan sonra ya Muhammed inni eteveccehu ila rabbike rabbi bike an yekşifa li an ondan sonra dedi ki ya muhammed seninle halva senin vasıtanla seni vezvesiyle yaparak hazreti Allah'a gözlerimi açması için müracaat ediyorum rabbim habib'in hürmetine benim gözlerimi aç Allah'ım diyor bak tavsiye edilen nedir abdestini al İki rekat hacet namazı kıl. Ondan sonra Cenab-ı Hakk'a Hazreti Muhammed'i vesile yaparak iltica edin. Adam diyor bu tavsiyeyi aldı ve gitti. Bizim orada sohbetimiz uzadı diyor. Sohbet uzadı. Biraz sonra bir de baktık ki adam, adam sanki gözleri ama değilmiş gibi gözleri açılmış her şeyi görerek meclisimize geldi diyor muhtemelen. Allahu Ekber Azam tebih. İşte hacet namazının ımd ilahideki müessiriyeti böyledir. E biz de hacet namazı tavsiye ediyoruz zaten. Onun için bu mübarek ayda biri ile onu arasında geçti vakit, fakat eğer kılamadıysak Rabbum kabul eder, bu ikinci onun içerisinde birinci onda kılamadıysak o onu da kılalım. Öyle mi? Çünkü nafilelerde suhulet gereklidir, nafilede kolaylık aranır. İlk onda kılamadıysak olur ya, duyamadık veya bir mani oldu, gelin bu ikinci onun içerisinde, onun içerisinde akşamla yatsı arasında gece on rekatı kılalım. Ondan sonra ikinci onu da kılıp Cenab-ı Hakk'a iltica ederim. Rabbim bizi affet diyelim, onun için göreceksiniz yarın, Recep-i Şerif ayı semaya yükselecek, aramızda bitecek. İnşallah önümüzde Miraç Kandili de var. O kandilde de ondan önce de sizlere Miraçla alakalı konuşma yapacağım. Recep-i Şerif ayı bitecek. Bitecek. Mevla'nın huzuruna yükselecek. Hazreti Allah soracak. Ey ayın Recep. Evet. Kullarım sana ne yaptılar? Nasıl ya davrandılar? Kullar ona hürmet etti ise hürmeti Recep ayı aynen Cenab-ı Hakk'a arz edecek. Rabbim bana oruç tuttular tutarak, tacet namazları kılarak, tesbih namazları kılarak hürmet ettiler. Peki bu kulların hiç hata işlemediler mi sende? Recep ayından cevap yok. Tekrar sende hiç hataları yok mu kullarının? Cevap yok. Yine üçüncüde yine cevap yok. Onun için Recep ayının adı Esam ayıdır, sağır. Yani ümmet-i Muhammed'in sevabını görüyor, şehadet edecek, günahlarını duymuyor. Duymayacak. Mevla'nın huzurunda da Recep ayı, er aslı şehri Esam'dır. Yani sağır aydır. Ümmet-i Muhammed'in hatalarını duymamış ve görmemiştir. Cenab-ı Hak da ey ayım sen benim kullarımı sana hürmet ettikleri için hatalarını görmüyor, burada söylemiyorsun, ben de affetti buyuracaklar. Elhamdülillah. Haza min fazlı rabbi. Ya Rabbi, Recep-i Şerif ayını, Şaban-ı Şerif ayını bizim hakkımızda mübarek kıl. Amin. Ömür ver, sıhhat ver, afiyet ver ve bizleri Ramazan-ı Şerif'e yetiştir Allah. i̇llahil Fati أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم يا ويستبدل قرار I'm Anne Yeah. رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الف